Açık Radyo 94.9'da Altın saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Gürhan Ertür sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde, podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Gülüm Pazaroğlu'na teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün 16 Aralık 2018 günü kaybettiğimiz Profesör Doktor Afife Batur hocamızı anmak üzere stüdyodayız. İki genç arkadaşım benimle birlikte, doçent doktor Gül Cephaneci Gil. Hoş geldiniz hocam, merhabalar. merhabalar. Pelin Derviş, mimar ve küratör. Hoş, hoş geldiniz, hoş merhaba. Merhaba. merhaba. Gül Cephaneci Gil Hoca, aynı zamanda mimarlık fakültesi öğretim üyesi. Ve evet, Afife Hoca ile bağlantılarınızı sizden rica ediyorum. Gül evet. Hocam buyurun. Merhaba. Um, ...Afife Hanım'la yani benim herhalde ilişkim 99'da doktoraya başlamamla başladı. Afife Beyim hocamdı her evet. şeyden önce. Afife tez hocam değildi ama herhalde en az tez hocamla vakit geçirdiğim kadar Afife Hanım'la... ...vakit geçirdim, projelerde birlikte çalıştım. Daha sonra aynı kürsüde birlikte çalışma şansım oldu. Mimarlık ee, tarihi Mimarlık tarihi kürsüsünde evet ben ne? mimarlık evet. tarihçisiyim Afife Hanım'la hemen hemen aynı zamanları çalışmaya çalışıyorum. Hani o da geç Osmanlı erken Cumhuriyet odaklı çalışırdı. Bilmiyorum hani o konuya ilgilendiğim için mi Afife Hanım beni bu kadar hani şey yaptı cezbetti. Afife Hanım cezbettiği için mi çalıştım? onu bilmiyorum. Ama yani Afife Hanım herhalde benim kendi mimarlık tarihçisi olarak kariyerimde şahsi olarak son derece önemli yer tutan birisi. Ee, dediğim gibi yani doktoraya başladığımda Afife Hanım'dan öncelikle ders alarak öyle tanıdığım bir kişiydi. Hani böyle bir mimarlık tarihçisi modeli olarak son derece hani cazip bakış açısıyla, cezbeden, yani mimarlık kökenler için mimarlık tarihi daha çok mekan odaklı bir mimarlık tarihi ne daha yatkın oluruz genellikle ya da daha öncelerden hani sanat tarihi kökenlerin yaptığı daha stilistik e, çalışmalara daha hani meyyal şeyler de vardır arka planlarda ama Afife Hanım'ın mimarlık tarihine bakışı hani böyle bu e, belki kendi neslinden beklelebileceğin çok çok hani şeyinde ötesinde e, mimarlık tarihini böyle bir beşeri bilimler çerçevesi içinde gerçekten gören, anlayan ve öğrenciydi de onu yansıtan bir bakış açısıydı o açıdan bir modeldi benim için de herhalde pek çok öğrencisi için de Afif e, Hanım böyle yalnızca hani e, mekan okuyan birisi değildi çok iyi e, yapı tasvirleri vesaire yapardı şimdiki neslin çok yapamadığı türden hatta ama hani e, insana odaklı bakan bir mimarlık tarihi anlayışı vardı. Bence Afihan hani benim için cezbeden şeylerden biri oydu. Kişileri, insanları hani böyle e, döneme tabii hani entegre olmanıza bir şekilde onun içine girmenize imkan tanıyan bir bakış açısı vardı. Afihan herhalde e, derslerinde de sonrasında da beni en cezbeden hani mimarlık tarihçisi olarak yönü oldu. Ama elbette hani çalışma Yöntem bilimi tarihi hani yapma şekline çok vurguluyor olarak gidiyor muyum ama yani e, böyle belge odaklı arşivde çalışan vesaire hani e, çok somut ve nesnel bir mimarlık tarihi yani insana bakarken referanssız konuşmayan evet, referanssız konuşmayan bu tür hani şeyleri arşive gitmeyi belge bakmayı nerede ne bulunur nasıl görülür hangi kaynakta ne olur bunlar hep Afanım'la gördük diyebilirim yani çok daha teorik çalışan, çok kıymetli hocalarımız da vardı ama Afif Hanım. Böylesi bir mimarlık tarihçiliği için çok kürsü içinde ayrıcalıklı bir yeri vardı herhalde. Kesinlikle. Yani ve Afife Pelin herhalde sen de katılacaksın. aşağının bir de yani en ilginç şeylerinden biri. Mimarlık tarihi genellikle okulun içinde hani teorik, akademik çerçevenin içinde birbirimizle konuştuğumuz, tartıştığımız bir kısıtlı alandır. Ama Afife Hanım için bu böyle bir... ...geniş uygulama alanıydı aslında... ...projelerle, yayınlarla... ...ne bileyim işte belgesellerle... ...sergilerle, gezilerle... gezilerle e yani mimarlık tarihinin, tarihçiliğinin ufku ne olabilir diye çok geniş bir perspektif sunuyordu. Bu da herhalde çok, çok hani cezbedici bir şeydi mimarlık tarihçileri için ayrıca pek çok kişi için de zannedersem. Hani bir öğrenciyi de bunun içine çekerdi. Hani onu belki bilmiyorum ben devam edeyim Pelin mi şey yapar ama böyle aktif çalışıyor, merakla peşine düşüyor kendisi. Onu yaşıyor olunca öğrenci de onu kaptırır sanki onunla beraber yapıyormuşuz gibi bir hissiyata kapılıyorduk hani. O önemli bir şey herhalde. Bu böyle bir şeyi ortak merakı, heyecanı, paylaşma duygusunu yansıtabilen birisiydi. Afife Hanım yani en herhalde ayırt edici şeylerinden, biri vasıflarından biri zannedersin. o yaptığımız küçücük ödevlerde sanki Afife Hanım'ın yaptığı işin bir parçasını da biz yapıyormuşuz falan gibi bir <gülüyor> duygu yaratırdı. Bu tabii öğrenciyle son derece motive eden bir şey. Tabii. Hani bunu ...dürüst olmak gerekirse acaba profesyonel olarak... ...pedagojik bir araç olarak düşünüyor muydu? Yoksa zaten öyle yaşadığı için mi oluyordu? Onu bilmiyorum. <gülüyor> hani bilemiyorum ama... ...pedagojik bir araç olarak da son derece etkili oldu herhalde. Şüphesiz. Hani, Şüphesiz evet. Bu tür hani projelerin içine dahil olmak... Mesela derslerde hani Afife Hanım böyle standartlaşmış bir bilgiyi her sene aktaran birisi değil. Kendi içinde bulunduğu çalışmanın, araştırmanın konusunu o sene ders konusu yaparak herkes de onun içine dahil ederdi. Bu hani böyle bir şey ve öğrenciler aynı zamanda böyle bir heyecan, motivasyon vesaire olmanın ötesinde bir şekilde de izler, gözler öğrenci çok iyi ve ...birtakım ufak fırsatlar verir, bir iş yapmasına kendisini hani yapabiliyor mu diye öğretmen olarak da hani bunu gözlemesine ve sonrasında da hani... ...gerektiğinde destek verip onun hani devam etmesine imkan tanıyan bir tavrı vardı hoca olarak belki hani ilk etapta hemen aklıma gelenler bunlar. Bunlar. <gülüyor> bunlar evet. diyeyim. Aslında ikimiz de e, <gülüyor> ortak... <gülüyor> konuda ayrı bir başka hı hı. konuda da bu süreçleri yaşamış kişilerimiz Ortak noktamız Vedat'ta. Vedat'la var. Evet. <gülüyor> <gülüyor> benim için ilk Vedat tabii. yani evet. 90'dan evet. sonra 2000'lerim evet. başı. Evet. <gülüyor> ee, benim için e, tez konum, yüksek lisans tez konum da hı hı. aynı zamanda ama ee, tez konusunun ötesinde yani tezimin çok önemli bir ürün olduğunu düşünmüyorum e, doğrusu o esnada yaptıklarımızın yanında e, kıyaslayınca e, ve sana çok e, katılıyorum hani benim kendi e, sürecim içinde de e, bir konuyu nasıl araştırmak Hı -hı. E, gerektiğini, evet. arşivlerden nasıl yararlanmak evet. gerektiğini yani çok basit şeyler gibi gelir. Bunlar kulağa ama çok evet. hafif şeyler de evet. ve bunu bizzat yaşayan biriyle evet. birlikte evet. yaşadığınız evet. vakit gerçekten Definitli. başka türlü öğreniyorsunuz. Rol model Hı -hı. E, aslında e, Afif Hanım, bir kadın olarak da e, Ayrıca, rol bu da çok önemli evet. yani e, onu e, sadece, hele ki kendi dönemini düşünürsek kendi dönemini e, düşünürsek e, orada çok e, özel tabii, bir yeri var. Afif Hanım, Hı -hı. hep hani şeylerde bahseder ilk kısıt mektebe giriş girdim Hı -hı. hani kapıya liste açılmış geldim babamla bakmaya benim ismimin etrafı kırmızı bir kalemle çevrilmiş. Hı -hı. Niye acaba diye hani baktım baktım sonra anladım ki listedeki tek hani kızı benziyor Evet, evet, tek kadın evet. benim. Onun için herhalde. Evet. Dedim. Ve okula geldim diye hani anılarından ben onu anlattıklarını hatırladım. Ee, geldim ama yani böyle okulun içinde insanlar mimar bir erkek mesleği. Nasıl giyineceğimi <gülüyor> bilmiyordum. Ben de kendime <gülüyor> liseden yeni mezunum ama onlar ceket, pantolon giyiyor diyor. Kendime bir tayör yaptırdım <gülüyor> ve <gülüyor> birinci sınıfta tayörle geliyordum okula falan diye anlattığını hatırlarım. ya yani kadın evet. ıı, bir öncü model olmak evet. açısından o, bir sürü şey yaşadı muhtemelen. Aslında farklı. mesela şimdi onun tarihçiliğinden biraz Hı -hı. sapacağız ama karakterinin ifadenin, kendini ifadenin parçası olduğu için önemsiyorum. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Kılak, kılık kıyafeti de evet. öyle. Hı -hı. Bazen çok e, özgün ve iddialı şeyler Hı -hı. içinde de gördük e, onu. Hı -hı. Yani bazı kıyafettir gözümün önünde. Orada da rol model yani. Orada evet, da rol model. Evet, yani. yani erkeksi bir şey içinde e, değil. Hı -hı. Bir e, kadın e, olarak Şeyi de söylemek lazım herhalde. Bir ana bilim dalına dönüşmesindeki tabii mimarlık ki. tarihinin... Öyle midir? E, tabii ki. Yani rolü teknik olan, üniversitede. Evet, teknik üniversitede. <gülüyor> yani o tevazu içinde bize nasip <gülüyor> olmuştur <gülüyor> der yani. <gülüyor> ee, tabii, tabii ki öncesinde <gülüyor> pek çok çalışma var. Yoksa mimarlık <gülüyor> e, fakültesi içinde bir ders, evet, durumundaydı, bir ders durumundaydı. durumundaydı. Evet, bir Elbette evet. vardı. Evet. Ama kendine ait bir bilim dalı diyelim Kurucu kadronun içinde. Içinde, evet. içinde herhalde. Daha öncesinde. Bertone ile evet. hani ders şeklindeyken e, Doğan Bey'in, Doğan Kuba'nın doçent olmasıyla 58'de zannedersem evet. e, ilk defa hani kürsüye dönüşüyor ve evet. efendim ilk asistanlardan evet. Afif evet. Hanım, Ayda Arel, evet. Bülent Özer Bülent. Evet. hepsi son derece mimar tarihi alanında bilindik isimler. Bilindik. Hepsi de Özel farklı isimler. Kurucu isimler, isimler ayrıca. Tabii. Tabii. Tabii. Hı -hı. Çok kıymetli. Ee, bir de yani onu ...gerçek bir mimar olarak ben gördüm... Hı hı. ...her zaman... ...öyle algıladım... ...yani o kadar... ...mimarlığın o kadar çok farklı... cephesinde ya da yönlerinde... ...ürün verdi ki... ...yani akademik yönünde konuşuyoruz... Hı hı. ...bu bir... ...bu bilimsel... ...bilginin, donatımın ki... ...aslında... ...özel bir... ...daha bilimsel temelli... ...bir... Ee, anlatım, anlatının e, oluşmasında da katkısı çok e, önemlidir. Yani daha romantik, daha ideal çerçevelerde sunulan evet. mimarlık e, anlatısını kırmış e, biridir. O bakımdan Değil da e, özeldir. Akademik şeyini daha e, topluma yaymak için gerek işte televizyon programları Hı -hı. olsun, e, belgeseller olsun, Hı -hı. E, yayınlar olsun, sergiler olsun. E, bu anlamda kültürel paylaşımı evet. da her seviyeyle düşünmüştür. Kesinlikle. Onu bir aktivist olarak da görürüz aynı zamanda. O konuda siz de bir şeyler söylersiniz muhtemelen. <gülüyor> e, ve orada da son derece saygın ve dimdik e, duran bir kişidir. Yani hırpalandığı zamanlar bile dimdiktir aslında. Evet. E, o bakıma koruma kurullarında e, görev almıştır. Mimarlar Odası'nda e, görev almıştır. Yayın... Başkanlık yaptı. Başkanlık yaptı. E, yani yaptığı ve de tabi uzmanlık alanı restorasyon projelerin içinde de oldu. Yani daha daha ideal bir mimar figürü olabilir mi bilmiyorum. Evet. <gülüyor> ben hemen kısa bir özet yapmak isterim. Afife Batur Hoca, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden 1959 yılında mezun olmuş. ...demek ki o zaman beş yıldı ...beş yıl e, geriye gidersek... ...listede hmm. tek kadın olarak... ...isimini gördüğü... <gülüyor> evet. e, ...tarihte e, hemen şeyin... Evet, e, ellerin başları, başları. Evet. evet. E, 1960 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi... ...Mimarlık Fakültesi... ...Mimarlık Tarihi Kürsüsü'nde... ...asistan olarak başladığı akademik kariyerinde... ...Osmanlı camilerinde... ...kemer, stüktür, biçim ilişkisi... ...üzerine bir deneme... ...yazıyor ve e, bu o, tezi ile e, doktorasını evet. gerçekleştiriyor e, Osmanlı camilerinde eğrisel örtüler strüktür biçim ilişkisi başlıklı tezi ile doçent oluyor e, İstanbul metrosu ve tüp geçişi güzergah bölgelerinin arkeolojik ve mimari etüdü konulu araştırması ile de profesör unvanını alıyor e, ben hemen program öncesinde sizlere danışmıştım profesörlük için e, mutlaka bir araştırma gerekiyor mu diye o dönemde böyle olduğunu <gülüyor> e, belirttiniz. Çok teşekkür ederim. E, ve e, 2000 yılında Ulusal Mimarlık Ödülleri'nde mimarlığa katkı dalında başarı ödülü alıyor. Evet. İstanbul Şubesi'nde Mimarlar Odası'nda 17. dönem yani 1971-72 dönemi yönetim kurulu başkan yardımcısı. 35. dönemde de 1998-2000 yılları arasında yönetim kurulu başkanı, aynı zamanda Çet danışma kurulu üyesi olan bir hocamız. Evet, ben tabii şimdi dörde on kala Faruk Pekin'le konuşacağız. Ondan bir on dakika... E, ...Afife Hoca'yı dinleyeceğiz... ...ondan sonra da... E, ...ben de nasıl tanıdım... Hı -hı. ...aslında 99'dur... ...bizim Hı -hı. de tanışmamız... ...aynı dönemde tanımışız... ...isim olarak çok yakından... ...bilirdim... Hı -hı. E, ...ve tabii ki gene programımızda üstünde... ...duracağız... ...İstanbul e, sergisiyle e, tanımıştım... ...ama yakınlığımız ancak 99'da... bir deprem döneminde döprem, evet. oldu... Hı -hı. Programımıza da katkıları oldu. Aynı zamanda programımızın da destekçilerinden biridir. Açık Radyo'nun destekçilerinden biridir. Evet, e, detayları konuşacağız. E, Faruk Pekin'e herhalde bağlanıyoruz. E, evet, o arada biraz kitaplarından bahsedebilir miyiz Pelin Hanım? Tabii. Bağlanın ne kadar fark Siz pekine. bir liste bazı listeler daha doğrusu edinmişsiniz hem kitapları hem makaleleriyle ilgili çok çokça yayını var tabi belki şu kadarını söyleyebilirim önemli girişimlerinden biri... Herhalde bağlanıyoruz. Tabi bu listeye girmeyi Tamam. Evet, Faruk pekim merhabalar. Merhaba. Evet programda Gül Cepaneci Gil ve Pelin Derviş arkadaşlarımız var stüdyodalar. Evet. Biz konuşmaya başladık ve şimdi senden biraz Afife Hoca'yı dinlemek istiyoruz. Evet ee, şöyle söyleyebilirim ben e, Atya Batur'u rahmetli eşi Selçuk Batur'la beraber tanıdım. Bir ara Selçuk abinin calon'da şey vardı. Öyle yemekleri yapılırdı Hı. Oraya da oraya da katılıyorduk. <Gülüyor> ee, ve öyle bir dostluğumuz daha da bir pişmişti. Ee, bu arada ben festival campusını kurduktan sonra Afife Hoca'dan yardım istemiştim. Adım adım İstanbul gezilerinde. Ee, onun da bize çok bir katkısı olacaktı. Özellikle Arnubo, e, İstanbul'da Arnivo gezileri, İstanbul'da kasırlar, daha sonra birinci ulusal mimarlık eserleri vs. Bu konuda gerçekten e, Afif Hanım o engin bilgisini e, İstanbul'u gezginlerle de e, paylaşmıştı. Ee, bu arada bu arada 2003 yılında Kültür Birinciliğine Geliştirme Vakfı kurduk. O e, vakıf bünyesinde de e, hocamızın ciddi katkıları oldu. Hatta daha sonra e, işte son dönem içinde e, Atıya hocamız e, Kültür Birinciliğine Geliştirme Vakfı'nın yönetim kuruluna da girdi. E, çok da büyük fikir değil. İnsan bile bütün hayatımda böyle oldu. E, zamanından önce toplantının başlamasından en az 10-15 dakika, dakika önce gelir. E, notları hazırdır. Önerileri hazırdır. böyle e, çalışıyordu. Hep e, yaratıcı önerilerde e, bulunmuştur. Ve de ondan sonra bir de iş takibi çok mükemmeldi. E, ne yaptık diye onların peşine e, düşerdi gerçekten büyük bir kayıp Türkiye için. Sadece bu mimarlık e, dünyası için değil. Genelde bizim kültür dünyamız için çok ciddi bir e, kayıptır. E, hoca sadece mimarlık tarihi için bir değer değildi. Türkiye kültürünün her yönü için hafayda bir e, değer değildi. E, ve de hakikaten e, bu bizim eski dinozorlar döneminden kalma bir çalışma Adamın çalışma biçimi vardı. ve Bununla da hakikaten çok büyük katkıda bulundu. E, özellikle özellikle e, böyle çok özel gezilerimiz vardı. 25 sene önce şimdiye göre konuşursam 27 oldu herhalde, 28 sene oldu. Bu kadar zaman önce bir donbahçe gezisi yapmıştık. Rafi e, Portakal, Necdet Sakıoğlu ve Akta birlikte Aynı gizli. Şöyle biliyor musun ki? Şu büyük insandan beraber yapılıyor. Bundan işte ikisine kadar önceydi galiba. 25. beşinci yılında bir daha tekrarını yapalım dedik. E, Rufi Bey o gün hastalandı gelemedi ama Dejdat Sakıoğlu ile Atıra Atıra Atıra Atıra'yı ikisi beraberce o tuttu tekrarladılar. Şöyle biliyor musun? Şöyle asır sonra tekrar diyorsun yani aynı şeyi çok güzel bir şeydi aslında yıl içinde çok e, umut verici bir olaydı gerçekten e, ama tabii bütün bu şey yaşlanmalarımız bizimle başlayacak olan şeyler e, hastalıklar ne yazık ki büyük e, bir keşif anlamından çekip götürüyor evet İstanbul sergisini de tekrarladı değil mi 1996 evet. yılında evet. Eski e, tarihi Darpanede düzenlenen e, İstanbul sergisini daha sonrasında Karaköy'de yani, Rum İlkokulu'nda. oldunda. Onları arkadaşlar yani o e, Habitat sergisindeki yaptıkları en son bu İstanbul tabu onun o, e, mimarlık rehberi. Tabii tabii tabi, hiç onlara gelmiyorum. Olan çabalardı onlar. Ben sadece kendi tarafımı anlatmaya Hı. çalıştım. Gerçekten şöyle böyle bir, çok başka bir olaydı. Hoca'ya da beraber iş yapmak. Hı. Beraber çalışmak. O da hepimiz şey bir şanstı açıkçası. Evet. kendisine böyle özlemle yâd ediyorum. Şimdiden başladık. şey i̇şte Afri Hoca Peki ne yapacağız, nasıl edeceğiz, kim o milyonu tutamayacak, kim o milyonu tutamayacak, ne yapacağız diye e, şimdiden e, ben kendi alanımdan e, başladım. Tabii mimarlar çok daha büyük bir işte, tercih içerisinde. Evet Faruk, Petin çok teşekkür ederiz. Çok. Sağ olasın programımıza katıldığın için. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi yıllar diliyorum. Kolay gelsin. Sağol. Çok teşekkürler. İyi günler. Evet. E, fark Pekin'den de kısa bilgileri aldık. E, evet Pelin Hanım. Listemize geçelim hı hı. mi? Geçelim. Tabii. E, bütün liste benim için... E, ...bazı tanımadığım notlar... E, ...içerecektir. Ayrıca bu bütün listemi... ...ondan da emin değilim e, doğrusu. Evet çok e, daha geniş bir liste var... ...elimizde ama... Yani, var. Esas e, çok bilinenleri... ...tekrarlasak yeterli olur herhalde. E, tabii. O zaman... E, ...demin konuştuğumuz üzere... E, ...Mimar Vedat Tek... ...Vedat e, Tek... ...kimliğinizin de bir mimar e, kitabı var... E, ...2003 yılında yapı kredi yayınlarında... ...yayınlandı. Ee, bu 1999 yılında... ...yine... E, ...yapı kredide... ...Vedat Nedim Tör müze... E, ...sergi salonunda Sergisi e, o dönemki... E, ...yapılan... E, ...bir e, serginin... ...daha doğrusu sergi içinde yapılan... E, ...araştırmanın bir ürünüydü... E, ...bu kitap. O dönemde de... E, e, bakayım nasıldı Bir usta bir dünya e, Serisi bir vardı içinde. Ve o serinin <gülüyor> içinde Mimar Vedat Tek de ele <gülüyor> alınmıştı e, Bu önemli yayınlardan biri Demin bir ödül şeyi görürken hatırladık <gülüyor> ikimiz de İTÜ Vakfı'nda almıştı <gülüyor> Bu kitap İstanbul'da ki İtalyan izi Burçak evreninde olduğu hı hı. bir yayın var. Herhalde daha sonra ayrı bir pencere açarız Dünya Kenti hı. İstanbul eee hem yanlar meselesine Afife Hanım'a da söylemek, söylemek evet, herhalde onu daha önce sen daha, için daha yani Doğru. O... çok erken zamanlardan biri. Hani şey bir türlü, şey Safif Türbesi Tabii. çalışmasıyla başlayan ve Afife Hanım'la özdeşleşen bir konu. Tabii. Ve maalesef Afife Hanım'ın o yıllar süren titizliği ile kitaba dönüşemedi. <gülüyor> iç geçirmekten başka evet. hani Afife Hanım'ın o biriktirdiği malzemenin boyutunu düşününce hani Belki olacak işte. olacak evet. işte insanı yani çok esefle evet. andı. Belki ah, bin dörme, sonrasında bir şeyler belki ama bu noktada evet. balyanlar da Tabii bilirsin. ki de balyanlar konusunda da kesinlikle hani çok o zamana kadar şey yapılmayan ama İtalyanlar deyince aklıma hemen Daronco Tabii geldi. Hafif hanım Şüphesiz. ve Daronco hani evet. beraber anılan bir şey neredeyse. Evet. <gülüyor> belki bu uh, programın sonunda da bazı mimar arkadaşlarımız özellikle de mimarlık tarihi Hı -hı. üzerine çalışan gençler Hı -hı. E, ve tanıdıklarımız e, bir sorumluluk üstlenirler ve ben masanın üstünde oluyor. kalmış evet. olan keşke, malzemeyi keşke, toparlamaya evet, evet, evet. girişirler. Yani, inşallah, öyle inşallah. Yani. Evet öyle dileyelim yani. kesinlikle. <gülüyor> evet bu listede Dünya Kenti İstanbul'u e, görüyoruz. E, bunu ayrıca açarız bu da evet, benim e, kendisiyle Evet. Tabii birlikte. birlikte çalıştığınız evet. çok önemli bir sergi. Sergi. O serginin e, bir e, önce bir kitabı diyeceğimiz e, bir yayını olmuştu. O sergiyle birlikte çıkmıştı. Sonra e, sergi açıldıktan sonra ancak yayınlanabilen kasım ayı gibi yayınlanabilen gene Yapı Kredi'den e, çıkan ee, ...serginin kataloğu... E, ...bizim için çok önemliydi, ayrıca dönerim e, ona... Doğa, hı hı. E, ...Doğu Karadeniz'de... ...Kırsal Mimari Kitabı... ...bu aynı zamanda... ...Milleri e, Asürens'te... ...sergisi de olan evet, bir şeydi... Evet. E, ...bunu bilir misin Gül... ...Osmanlı Mimarlığı'nın 700 ki. Evet, o ...çok büyük bir, bir, bir evet. konferanstı... Hı hı. ...hani... E, ve kitabı da sonrasında yapılıyor gerçekten Hı -hı. yani Osmanlı çalışan dünyadaki önde gelen pek çok ismin İstanbul'a geldiği taş kışla da konuştuğu birlikte tartıştığı düşündüğü bir boyut evet. olarak da çok hani şey kapsamlı bir Hı -hı. şeydi. Yani evet. organizasyondu sonra kitabı da oldu tabii. Hı -hı. Ve tabi İstanbul Mimarlık Rehberi. Evet. Ee, Beş ciltlik. Beş ciltlik, Beş ciltlik. Bazen bir şey. Ee, ciddi bir külliyat. Ciddi bir külliyat. Kesinlikle. Aslında yani. bir başka ciddi külliyata da burada referans vermemiz lazım. Ee, İstanbul Ta Odağı açısından İstanbul e, İstanbul, yani, İstanbul yani, evet. sanıyorum 60'a yakın maddenin Tabii. de yazarıdır. yazarıdır. E, ve grubun yani hı hı. Etorial, hı. E, ekibinin e, hı hı. içinde olması hı hı. E, gerekir. doğru sonu kontrol etmedim ama bu yani Tarif Vakfı e, e, üyelerinde olarak, olarak ki. zaten ki. E, benzer bir şekilde mimar kemahitinin yapıları evet, rehberi evet. E, Hı -hı. var. E, e katalog tabii katalog, ki onda. Evet, e, mimar kemahitinin için e, Yıldırım Yavuz Hı -hı. Hı -hı. Aslında Yıldırım evet. konuk olabilirmiş. Evet, ee, evet. Kora, belki bir program. Fazlının hani kendi evet. nesinden hani evet. şeyler, evet. ayrı bir grup. Grup belki gene söz hani, konusu olabilir. Olabilir. Evet. Ee, tabii bir de şeyi belki e, demin sizin bah e, biyograf kısa biyografisini okurken e, bahsetmiş, e, bahsetmiş olduğunuz e, üzere e, çalışma e, konularına gene değinmek istiyorum. Hı -hı. Sen de e, Hı -hı. söyledin. E, yani. Mimarlığı belki genel anlamda gene sen söylemiştin Gül bir sanat tarihçisinin <gülüyor> gözünden farklı olarak okur tabii mimar tabii kökenli mimarlık <gülüyor> tarihçileri. Ama Afife Hanım'ın e, yapısal özellikleri hı hı. E, inen, onu evet. öyle okuyan e, bakışı e, da hı hı. E, yani o betimlemelerindeki evet. farklılık da dolayısıyla e, onu evet. e, diğer mimarlık tarihçilerinden e, ayırt eden bir özelliği değil mi? Kesinlikle. Evet, evet. Hatta yani ben... ...daha geç zamanlardaki üslubu... ...belki biraz daha farklılaşmıştı... ...ben Afif Hanım böyle Osmanlı camilerinde... ...kemer, stüktür ilişkisi falan diye... ...tezi olduğunu duyduğunda çok şaşırmıştım... ...Afif Hanım'dan hiç evet. beklemediğim evet. bir şeydi. Evet. ...itiraf etmediğim gibi... Evet. ...binin işte 300'ler falan... Evet. O... <gülüyor> yani hiç aklıma gelmez ki efendim öyle daha bir yakın dönem tabi yakın zaman çalışan diyeyim. yani şey klasik zamanlar vesaire falan tezleriyle geliyor olması evet. doktora tezinin evet, daha evet. belirleyici olduğu. Hani evet. bugünkü anlayışın Hı -hı. içinden bakınca çok şaşırtmıştı beni. Evet. Ama orada bu Armağan kitapta Gülkut Bey bir şey söyler benim o çok ya yani böyle bir strüktürle bakma. Hı. Aslında evet. o dönemin hani e, tarih anlayışı, algısı, strüktürün yalnızca yapı strüktürü değil bir Hı -hı sal yapısalle <gülüyor> de ilişkilendirilerek gören anlayışın hani bir e, belki iz düşümü olabileceğinden hani bahseder o giriş yazısında Arma kitabın hani Mutlaka öyle hı hı. Bir, bir sürü farklı okumaları açık bir şey belki de o çalışmada tekrar Muhtemelen. tekrar dönüp bakmak da gerekecek e, aslında. Biraz aslında Doğan Bey'in yani Doğan e, Kuba'nın Kuba Kuba Kuba e, yönlendirmesiyle e, belki ilk tohumlar başlangıçlar öyle sonra Merzunay'ın yanında altı ay mı çalışıyor? Evet, yani asistanlığından hemen bir iki sene sonra evet. e, Torino'ya gidiyor, gidiyor İtalya'ya evet. yani bir sene kadar galiba İtalya'da. hani e, Orada da sütunlar vesaire tek başına de ölçümleri evet, kendisi evet, yapıyor evet, falan. Yani kurduğu <gülüyor> ilişki belki o dönemde <gülüyor> e, o bilinçle olmasa bile e, evet. içinde olan bir şey olduğunu e, düşünüyorum. Çünkü o hakikaten <gülüyor> yapısal şey, her şey, evet. e, bütün <gülüyor> e, icraatlarında... <gülüyor> Gizli kapaklı tabii veya açık de, okuduğumuz bir şey. Hani stüktüre bakmak hani mimarlık tarihi sanat tarihinden disiplin olarak ayrışmasında evet. batıda da çok belirgin bir şeydir ilgi odağı Hani Türkiye'de de mimarlık tarihi ayrışırken stüktürle başlanıyor olması Doğan Bey'in stüktüre bakışı vesaire elbette bir kurucu isim olmanın getirdiği belki bir şey. Evet. Ama sonrasında hani pek çok yeniliğe belki açıktı yöntemsel Hı -hı. olarak, bakış açısı olarak Hı -hı. takip ediyor, izliyor olması aslında anın belki şeyiydi hani çok e, kişisel özelliği ama aynı zamanda tarihçi olarak evet. da onu çok zengin kılan özelliklerinden biriydi. Hani kendi devrinin mantığının içinde kalmadan evet. çok hızla kendisini güncelleyen Hı -hı. çok açık evet. o olması. Evet, şimdi bir küçük ara verelim. <Gülüyor> tamam, bir tabii. müzik parçası dinleyelim. Ee, tabii bir kaybımız daha var. Ee, Gülüş Sururi'yi kaybettik. Ee, onun seslendirdiği bir parçayı dinleyeceğiz şimdi. Çok toydur hem olgun Hep suyuna gitmeli Usta bir kaptan gibi Seven kocam affeder Ufak tefek şeyleri bir yelesi mi Coşar birden hisleri Görmez gözü bir şeyi, bakat rüzgar dindi mi? Birden her şey durulur, tazeleyip rujunu döner gene yuvaya. Sevmek istersen eğer, boş ver olup bitene. Sevmek istersen eğer. Düşün gerçek belleğine Kadın deniz gibidir Bir dalgalı bir durgu Üçün huysuz kaprisli Hep çok oydur renoldu Hep suyuna gitmeli Usta bir kaptan gibi Evet Açık Radyo'dasınız 94.9'da Altın Saatler Programı'nın ikinci bölümündeyiz. Bugün 16 Aralık'ta kaybettiğimiz Afife Batur Hoca'yı anıyoruz. Doçent Doktor Gül Cepanecigil ve Pelin dervişle birlikte. Faruk Pekin'e bağlandık ondan anılarını kısaca aldık dinledik. Evet ben hemen nasıl tanıdım ondan bahsedeyim benim için çok önemli iki özellik heyecan ve çalışkanlık Afife Hoca'da gördüğüm iki temel özellik ve o heyecanını herkese bulaştıran bir insandı çalışkanlığıyla hep önde koşan ve arkasından da yaratmış olduğu o cazibeyle ve çekim gücüyle birçok insanı da koşturur idi ee, tabii ki bu e, bir dünya kenti, e, Dünya kenti İstanbul sergisi döneminde e, tanıdım. Ondan önce sadece ismini biliyordum ama esas e, yakınlığımız 99 depremiyle birlikte oluştu. E, programımıza destek verdi, bazı programlarımıza konuk olarak katıldı Aynı zamanda programımızın destekçilerinden biriydi Açık Radyo'nun ve Altın Saatler Programı'nın. 2000 2010 arası 10 yıl boyunca devam eden İstanbul Kültür Başkenti projesinin de içinde yer aldı. Orada birlikte çalışma imkanımız oldu. Hatta son İstanbul'un sıra evleri üzerine yürütmekte olduğu çalışmasıyla ilgili bana bir görev verdi. Dedi ki yakında kitap çıkacak dedi. Mutlaka bir program yapacağız dedi. Şimdi siz de merak ettiniz. Bizim programımızın alanına Tabii ki mimari giriyor ama bu detayda değil ancak deprem döneminde açık Radyo Deprem İletişim merkezine vermiş olduğu o, desteği e, bir kez daha burada anmak isterim programa girmeden önce bir arkadaşım kanalıyla kanalıyla orta bir lise eğitimini Bursa'da yaptığını ve o dönemde de Yıldız Sey hocayla ve ögetökte Taner hocayla sınıf arkadaşlığı olduğunu da öğrendim. Onlara da buradan bir e, merhaba diyelim. Selam iletelim. E, evet, yani dediğim gibi e, heyecanıyla ve çalışkanlığıyla her zaman e, insanları etkiledi. Ve işte şimdi biraz bahsedelim. Dünya kenti İstanbul sergisinin e, ikincisini e, gerçekleştirdiği Rum e, İlkokulu'nda da onunla bir ufak söyleşi yapmıştık. İstanbul kenti üzerine. Ve o söyleşiyi de sonrasında yayınladık. Evet, siz Pelin Hanım birlikte çalıştınız. Sergide, Aslında evet. benim bildiğim kadarıyla İstanbul'daki en büyük konulu, en büyük sergiydi. Hem Kullanılan malzemenin boyutları itibariyle hem de detayları itibariyle evet. biraz bu sergiden bahsedelim lütfen. Tabii. Aslında serginin arkasındaki hayal ana motivasyon gerçekleşmedi ama bir İstanbul müzesi, müzesi e, evet. elde edebilmekti ve o tarihte. İşte Kültür Başkenti döneminde de bunun için çok uğraştık Tabii. ama Tabii. maalesef gerçekleşilemedi. Evet. Ee, yani bu serginin ona giden yolu açacağı ümit ediliyordu. Darpane binaları e, o nedenle aslında arkeoloji müzelerinden belli bir dönem için e, Tarih Vakfı tarafından e, alınmıştı. Galiba böyle bele kadar olmasa bile bile e, dizimize kadar gelen otlar bürümüştü. Doğru. Öyle bir e, haldeydi. Toz toprak şey, tost, ve molozlar. Evet. evet. Içinde, i̇çinde olan değildi. bir mekandı. Evet, evet. Belli bölümler çatısı çökmüştü. Evet, gerçekten öyle bir haldeydi. 95 yılının e, ikinci yarısında e, biz çalışmalara başladık. 96 yılında ikinci insan yerleşimleri konferansı. Ee, dönemi hedeflenmişti bu sergi için. Ee, bizim bir başka ilişkimiz daha paralel olarak gidiyordu Afife ee, Ben okuldan mezun olduktan bir süre sonra mimarlık tarihinde yüksek lisans yapmaya e, karar vermiştim ve yüksek lisans hocam da Afife Batur e, idi. Geçen gün rakamları öyle öğrendim. Bir antr parantez açmak istiyorum Taşkışı'daki e, törende. 30 yüksek lisans, 10 da doktora, doktora. E, yürütmüş e, diye e, insan ayrı bir şey hissediyor o zaman sorumluluk e, hissediyor, e, bir başka insanın hayatındaki e, rolünüz, birbirinize karşı sorumluluklarınız e, gibi. E, e, benim açımdan e, müthiş bir öğretiydi. Aslında hepimiz açısından çok heyecan verici bir e, projeydi. E, projeye başlarken e, tarih vakfı üyelerine bir anket e, formu e, yollanıldı. Nasıl bir sergi olmalı, sergi olmalı. E, diye. Ve darpane binalarında iki büyük sergi e, organize edilmişti. Sadece İstanbul değil. Dünya kenti İstanbul e, ki o zamanki ...küratörlük terimi henüz oturmamıştı... ...bilimsel... E, koordinatörü e, idi... ...Afife Hanım, ben de onun yardımcısıydım... ...ikinci büyük sergide Anadolu'da konut ve yerleşim... E, ...di ve onu da demin... ...adını andığımız Yalusey... E, ...yürütüyordu... E, ...çalışmanın başlangıç... E, ...aşamasında gene... ...rahmetle anacağım Stefani Yerasimos... <gülüyor> e, ...ve Ayla Ödekan... ...ve... E, e, ...Afife e, Batur... E, ...nasıl bir çalışma sistemi uygulanacağına dair birlikte çalışmışlardı. Ve sonradan o dönem verilen isimle bölüm sorumluları atanmıştı. Kronolojik bir anlatıya sahip olacaktı sergi. ilk yerleşimlerden günümüze gelen hepsinin ayrı bir sorumlusu oldu. Evet atlarım diye tereddüt ediyorum ama deneyim Mehmet Özdoğan Ayla Ödeka Ethem Eldem Yücel onu da rahmetle anıyorum biri daha var mıydı bir de özel müzik ve İstanbul giysileri bölümü vardı bir taraftan ben tezimi yapıyordum. Bir taraftan tezden ve o demin bahsettiğim işte araştırma yapmanın metodolojisi nedir anlamak her şeyden önemlisi belki de o. Onu daha da etkili ve kısa sürede öğrendiğim yerdir benim için. İstanbul'da hangi aktörlerin olduğunu, kimin hangi alanlarda çalıştığını, neleri ürettiğini, çok hızla erişmeye çalıştığımız olağanüstü büyük bir ağdır aslında o. Bir sergi olmanın bence çok ötesine geçmiştir. Geçmiş olan bir çalışma. Evet. Anlatım dili olarak da çağının ilerisine gitmeye gayret etmiştir. 10-12 tane belki 50 ufaklı belgesel video ee, ...ya da animasyon e, çalışmaları yapılmıştır. Muazzam maketler yapılmıştır ki o e, maketler bilgisi çekmecede hazır sanıyordum ben. Yani o kadar <gülüyor> kapsamı bir büyük şeylerdi. Bir yerden ve Sanılabilir, öyle olmadı tabii. Yani evet. e, bayağı ciddi bir e, restitüsyon tasavvuru e, gerekiyordu e, onları yapmak. Evet. Mehmet Konur Alp'i de almamız lazım. Burada e, genel hı hı. mimar yaklaşımları için e, ayrıca Ahmet Özgüner'i almamız hı hı. gerekir. E, İstanbul e, sergisinin e, mekansallaşması e, da ve Afife Hanım'la e, teşhiki e, mesaide, yoğun teşhiki mesaide e, tatlı sert e, <gülüyor> ilişkileri e, olmuştur. Müthiş bir e, süreçti hı hı. bizim için. O dönemde şeyi de hatırlıyorum... ...çok uzatmadan iki anekdot Lütfen. belki... ...söyleyebilirim. Ee, bir, Bizans bölümünün... ...bazı görsellerinin yurt dışından... ...gelmesi gerekiyor. Bilgisayar var yok gibi. Ee, dolayısıyla bayağı... 1996'dan bahsediyoruz. Evet, orta format... ...diyapozitifler geldi. Ama onların gelmesi... ...yani... ...bir Avrupalı... ...gerçek bir Avrupalı... Ee kurumsanız eğer zaten çok uzun zamanlar önünüze koymanız lazım. Gerekiyor tabii. Ayla Ödekan demişti ki biz gerçekten doğuyla batı ortasında <gülüyor> bir noktadayız. Yani bir doğulu zaten tembelliğinden bu kadar kısa sürede bu kadar bir oh. şey yapamaz. Yani çok özür diliyorum. Çok klişe bir şey tabii ama bu. Öbürü de prosedürler <gülüyor> geriye. Biz nasıl zorladık, bu başardık bazı şeyleri fakat muazzam görseller vardı Bizans bölümünde hakikaten ve anlatı ...dili, şahitlikler üzerine... E, ...kurulu olan dil. Hı hı. Ee, bir de çok kişisel bir not... ...onu hep hatırladıkça... E, ...güleceğim. Yani... ...hakikaten e, yoğun bir e, emek koymanız gerekiyordu... ...ve okulu kırmam e, Gerek gerekiyordu. E, ok <gülüyor> ama <gülüyor> orası da başka bir okul Evet yani ama Öfü yani. e, da hocam. Tabii. E, bir gün Öfü bir dersine girmeyerek... ...tarih vakitına gelip... ...aa baktım Öfü da orada. <gülüyor> <gülüyor> Birlikte kırmışız yani. okul. <gülüyor> çok... Evet, ...çok... Evet. E, bence de, yani daha sonra Bilgi Üniversitesi'nde de kapsamlı bir <gülüyor> İstanbul, sergisi, İstanbul oldu. sergisi oldu. Onu da almamız lazım. Murat Güvenç'in <gülüyor> evet. hazırlamış evet. Oldu. hazırlamış evet. olduğu ve çok sayıda orada da kişinin emek verdiği. Fakat gene de benim gözümde Dünya Kenti İstanbul'un işte aslında orada çok ciddi bir struktürel şey görürüz. Evet. Yapı <gülüyor> görürüz. Evet, çok evet, önemli bir pencere arkesine... açtı tabii. Çok, yani çok. benim bir Karşılaştırmam var bahsettiğiniz habitat döneminde, hı hı. habitat toplantıları hı hı. döneminde ki habitatta 1996 hı hı. yılı için Türkiye'de çok önemli bir dönüm hı hı. noktası, özellikle sivil toplumun gelişmesi hı hı. ve ön plana çıkması açısından. Ben karşılaştırmamı ise yani bu İstanbul Sergisi ile işte 2010 yılında gerçekleştirilen İstanbul Avrupa Kültür Başkenti faaliyetleri ürünleri karşı karşıya getiriyorum yani özellikle entelektüel açısından bilim açısından çok farklı bir yeri olduğu kanısındayım Dünya Kenti. İstanbul projesinin evet. genel anlamda evet. projenin yani kitaplarıyla, sergileriyle Hı. oraya verilen emekle e, gerçekten e, çok farklı ve e, çok özel bir yeri olduğunu düşünüyorum. E, çünkü e, 2010 sürecinde e, bu çapta, bu kalitede e, çok az ürün çıktı ki üzerinde on yıllık bir emek olmasına rağmen evet. özellikle de 2008'den itibaren fazla resmileşmesi nedeniyle onun önemli bir engel olarak gündeme geldiği, ortaya çıktığı kanısındayım. Buna her şey dair. İşte Atatürk Kültür Merkezi Hı. de dahil. Sirkeci de planlanan İstanbul evet. Müzesi de dahil veya Darpaniye tekrar bir müze yapma projesi de dahil olmak üzere evet yani aslında Afife Hoca ile ilgili olarak söyleyeceğimiz anlatacağımız çok anı var çok olay var bu toplantıya iki arkadaşımız daha katılacaktı İpek Akpınar hocamız katılacaktı. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi. Fakat o önemli bir engeli çıktı. O nedenle gelemedi. Atilla Dikbaş katılacaktı. Onunla birlikte benim de katkıda bulunduğum, içinde yer aldığım Haydarpaşa Tren İstasyonu projesi vardı. O projenin de devamı olarak bir Haydarpaşa Müzesi çalışması vardı Afife hocanın e, ondan bahsedecektik e, ama o da hastalığı nedeniyle son dakikada gelemedi onu da artık başka bir programda e, ele alırız diye e, düşünüyorum Evet yani buradan e, özellikle e, öğrencilere Mimarlık tarihi öğrencilerine ne e, çıkartabiliriz Onun için dil hocam sizden e, sizden bekliyoruz Evet e, yani Elbette ne geliyorsa şu anda <gülüyor> de, başarabilirsek tabii o ayrı. Ama bütün bu anlatılanlardan sonra hani bir şey daha. Efendim'ın çalışmalarında belki bu konuştuklarımızın sonucunda aslında çok e, karakteristik bir şey bir toplumsal sorumluluk duygusuyla yapıyordu. Yani tarih yapıyorsa da bir e, toplumsal sorumluluk bilinciyle bunu ne kadar çok geniş bir kitleye ulaştırabilirim diye bir gayreti vardı. Bir sergi düzenlendiği zaman serginin yalnızca içeriği değil sunuluşuyla ne kadar çok kişiye ulaşabilir beraberindeki müzikler efendim işte e, müzik gerçi efendim bir konservatuvar geçmişi de var öyle bir evet, yani evet. şey de var evet. ama hani onun dışında son derece yani bütün bunlar bir e, pek çok şeyle birlikte düşünürdü ve bu bir incelmiş bir beğeninin elbette sonucuydu o ayrı ama bunu, hani aynı zamanda da bir sorumluluk bilinciyle daha çok kişiye ulaşmak gibi bir e, gayesi de olduğunu ben hep düşünüyorum ve bu kadar aslında geniş bir skalada bugün hani baktığımızda şaşırdığımız efendim Karadeniz'de kırsal mimarlık rehbi yani kırsal mimari çalışması niye yapıyor çalışması dediğimiz yokmuş. daha mesela TÜBA ile yaptığımız bir ortak proje vardır Denizli hmm. Buldan'da bir pilot projeydi. Türkiye'deki kültür varlıkları envanterlerinin bir standarda oturtulması ve yapılan bağımsız olarak yapılan envanterlerin bir ortak database'de toplanması için bir Pilot proje üretilmişti. Bir pilot projeyi işte Denizli Buldan'da falan birkaç Türkiye'nin birkaç şehrinde çalışıldı. Orada da bizzat çalıştı falan. Neyse onlar ayrı ama bütün bunlar hani aslında bir mimar ve mimarlık dairçisi her neyse. Ama okumuş, eğitimli bir kişi olarak bir sorumluluk duygusuyla yapıyordu. Bu geniş skala belki de hani o sorumluluk duygusunun bir tezahürü. Orada bir kaybe olan bir şey varsa onun da çalışmak gerekir diye kişisel ilgisi, akademik <Gülüyor> güzergahı ile kesişmiyor olsa bile onu yapması gerektiğini düşünerek e, kendisini hani elbette yapabileceği şüphesiz ama hani o benim alanım değil deyip kenarda durmadan e, bir şekilde elini şey yapıp taşın altına koyup deprem konusunda o da faal evet. Hepsinde yani bu benim alanım değil deyip kenarda durmayan e, sorumluluğumuz var deyip hani kolları sıvayıp gidişmeksi e, gerektiğini düşünen bir e, şey profiliydi e, akademisyen neseliktel profiliydi o açıdan da hani efendim öyle de almak lazım herhalde. Sorumlu vatandaş. Sor evet, aynen, evet aynen aynen yani Bu git gide Belki daha de böyle bütün önemli. şeylerin önünde gelen evet, önemli. Evet, evet. Yani onu gibi evet. kaybediyoruz. Belki de böyle daha akademik şeylerimizin, çalışma alanlarımızın sınırlarının içine gömülerek dışarıda duyurmaya, akademik ortam giderek daha o tarafa doğru gidiyor galiba. Ama Fuat o açıdan da bize böyle bir başka bir profilin olduğunu hatırlatması açısından da herhalde önemliydi. Ardından tabii yapacak çok şey var herhalde yani Afife Hanım'ın bu bitmek bilmeyen enerjisine hani bizler bilmiyorum ne oranda neler hani, yapılabilir. Neler yapılabilir. <Gülüyor> yapılabilir. Henüz çok taze ama şüphesiz bir sürü şey yani herhalde düşünmek gerekir. Odayla birlikte hem tarih açısından hem bu tür hani serpiler vesaire pek çok alanda falan yol açtığı kişiler değdiği insanlar o kadar çok aslında herkes de Afif Hanım içinde bir şeyler yapmak onun hani anısına demeye insanın dili çok Hı -hı. varmıyor. Kabullenemiyoruz ama galiba söylemek durumundayız. Yani onun için bir şey yapmak isteyen çok kişi var. Hı -hı. Bir şekilde organize olup hani herkes tutabildiği ucundan yapması Vallahi lazım. onun yaptıklarını evet. kopyalanabilir. Yani sergi evet. yapıyor. Koskocaman tabii. da bir evet. Evet. yayın gerçekleştiriyor evet. değil evet. mi? Yani herkesi Bilmez. seferber ediyor. Tabii. Herkesi <gülüyor> koşturuyor. Yani tabii o ki de. Tabii ki de. E cazibeyi <gülüyor> alanının içine birçok insanı, insanı katabiliyor. Değişik Aynen öyle. Aynen öyle. E, disiplinlerden evet. insanlarla birlikte çalışabiliyor. E, tabii e, üzerinde durmamız gereken en önemli özelliklerinden birisi de e, durdurak bilmemesinin dışında e, bir de e, çok enteresan bir kolaylaştırıcıydı. Yani Hı, ben e, onunla birlikte gerçekleştirdiğimiz bu Haydarpaşa toplantılarında ki işte devletin çeşitli örgütlerinden, bakanlıklardan insanların da katıldığı, mimarlar odasının katıldığı, uzmanların katıldığı ve böyle çok da bir araya geldiklerinde birlikte iş yapma geleneği olmayan insanlar ve kesimlerle birlikte işi nasıl kotardığını gördüğüm zaman hakikaten hayranlık duymuştum. Çünkü çatışmaya çok açık zamanlarda ve konularda çok rahatlıkla ve ustalıkla uzlaşmayı ön plana çıkarabilen ve insanları da o uzlaşma halkasının evet, etrafında evet. birleştirebilen çok önemli bir karaktere sahipti. Siz de zaten üzerinde durdunuz. Evet, belki de böyle bir serginin başlangıcı için ilk adımı da Pelin Derviş'ten bekleyebiliriz. Ne bileyim? Yani tabi. Evet. Yani ben ama size çok katılıyorum Hanım için bir şey yapmak demek, Afan'la ilgili bir şey yapmak ya da onun. <gülüyor> yarım kalan e, projeleri tamamlamak kadar aslında onun gibi yapmak. Evet, evet, üretmeye devam, devam etmek. etmek, devam etmek e, evet. onun, e, üretiminin arkasındaki hı o duruş e, şeklini evet. e, e, den öğrenmek diyelim. Evet. Taklit etmek demeyeyim hı ama öğrenmek e, kendimize göre, kendi yapabileceklerimize göre giydirmek. Sorumluluk duygusuna çok hı katılıyorum. Dünya kenti İstanbul dediğiniz gibi İstanbul, Galata. Rum mektebinde yeniden açıldığında, yeniden açıldığında 18 sene sonra 2014'te Afife Hanım yanımda taşımak istedim bugün. Altı sayfa olduk bir. Ee... ...mitin hazırladı ve konuştu. Altı sayfalık, küçük küçük... E, ...puntolarla altı evet. sayfalık... E, ...mitin. E i̇şte ve burada... ...üzerimize aldığımız yük, sorumluluk... ...çok ağırdı doğrusu diye... ...sanıyorum dört beş defa... E, ...belirterek ve... E, ...her seferinde alınan kararların... E, e, ...gerekçelerini... E, ...üretimle hı hı. örgüleyerek... E, ...aktarıyordu. Yani o... E, Geçen süreç içinde, neredeyse geçen iki, e, on yıl e, içinde İstanbul'un neler e, kaybettiğine e, bakmak, bu noktada sorumluluklarımızı, kente Hı -hı. dair sorumluluklarımızın nasıl değiştiğini Hı -hı. E, görmek ve yeniden tanımlamak içinde bir davet de aynı zamandı. Yani evet. şey değil, Hı -hı. ağıt yakmak değil. değil. Yok değil, ee, evet, şey, değil yani. evet. Sorumluluk evet. çağrısı aynı evet, zamandı. Evet, yani <gülüyor> olduğumuz yerden hani... Evet. Yani o çok önemli bir özelliğini belirttiniz. Teorik çerçeveyi çizmesi ve her seferinde de bunu ilk başta ifade etmesi son derece önemli. Fakat bir yandan da bakıyorsunuz bir eylem insanı. Yani sürdürülebilir bir eylemin kendi alanında ama o alanı da oldukça geniş... <gülüyor> çerçevede ele alan, yürüten <gülüyor> bir <gülüyor> eylem insanı olduğunu Tabii. da görüyoruz. Kurum Bugün eğer biz da mimarlık fakültesi olarak eğitime devam edebiliyorsak, Afife Hanım sayesinde, Afife Hanım, Erol Kulaksızoğlu, Yıldız Sayı gibi hani evet. 80'lerde otele dönüştürüm projesinde Tabii. bayrak açıp ciddi Tabii. şekilde okulu vermemek için yaptıkları çaba sayesinde, çaba sayesinde, çaba sayesinde Bu oradayız. Bunu İTÜ'de çalışan birisi olarak herhalde söylemek Afife evet ve tabi ki hani diğer hocalarımıza bu çabayı gösterenlere bir point borcu herhalde. Evet. evet. E... Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkür, Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür Programa önemli bir katkıda bulundunuz ve e, Afife Hoca'yı hakikaten saygıyla, sevgiyle, minnetle Anlıyoruz. Onunla birlikte Selçuk Beydi. Evet, evet. Selçuk Beydi. Tabii. Bey de. tabii Anladım. De. Anladım. Evet. evet. Çok çok teşekkürler. teşekkürler. Sağ, Teşekkür olun. Sağ olun. Evet efendim. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında bu hafta iki konuğumuz vardı. Doçent Doktor Gülce Panicigil ve Pelin Derviş arkadaşlarımız Park Pekin'e de telefonla bağlandık. 16 Aralık tarihinde kaybetmiş olduğumuz Profesör Doktor Afife Batur hocamızı andık. Gelecek hafta yeni bir altın saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hayatta kalmak için.